Evet, e, merhabalar arkadaşlar. Evet, şimdi sorun yoktur zannedersem. E, tekrar iyi dersler diliyorum. E, bu akşam işleyeceğimiz konu ekranda görüldüğü üzere arkadaşlar. E, deliller meselesini işleyeceğiz. Hatırlayacaksanız geçen hafta e, çok kısa bir giriş yapmıştık. E, bu akşam bu giriş yaptığımız kısma devam edeceğiz. Şimdi... İyi maşallah öyle değişik e, yorumlar. Peki arkadaşlar neler yapacağız diye sorarsanız bu akşam ağırlıklı olarak e, ana bir delilimiz var işleyeceğimiz delil türü kozmolojik delil ve altında deliller niyete koydum diye sorarsanız temel mantığı birden fazla kozmolojik delil türü var yani biz kozmolojik delil dediğimizde aslında e, birden fazla delil e, türüne verdiğimiz genel bir isim olarak bunu düşünmek mümkün. Dersin ilerleyen kısmında da teleolojik delili bir giriş yapacağız, bir türünü işleyeceğiz ve böylelikle dersi bitirmiş olmayı umuyorum. Hızlıca nerede kaldık, nereye doğru yolculuk yapacağız ona dair de kabaca bir bilgi vermek isterim. Hatırlayacaksınız geçen dersin sonu itibariyle delil meselesinin önemi üzerinde durduk. Bu akşam itibariyle de hangi deliller bulunabilir evrene dair, evrenin varlığına dair? Bir başka ifadeyle evrenin varlığından hareketle kurabileceğimiz delil türleri. Acaba evrenden Allah'a ulaşmak mümkün mü? Ee, kısaca söylersem klasik dönemde bilinen ispatı vacip dediğimiz yani vacip olanın ispatına dönük hangi delillerden söz edebiliriz diye bu hafta gelecek hafta muhtemelen bir sonraki haftada üzerinde duracağımız konular ağırlıklı olarak bu konular olacak. Şimdi sizinle işleyeceğimiz kozmolojik dil üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Kavram olarak korkmayın. Birazdan işlediğimizde göreceksiniz. Kozmolojik, kozmolojik kavramı zaten bildiğiniz bir kavram. Özetle kozmos dediğimizde biz evreni, Yunanca evren demek. Arapçası ile söylersek alem demek. Bu akşamki ilk etapta işleyeceğimiz delillerin ana karakteri alemden Allah'a giden deliller. Alemi dikkate alıp alemi incelemek. Alemden bir takım çıkarımlar yapmak ve o çıkarımların üzerinden e, bu alemi var eden bir varlığa doğru bir yolculuk tabiri caizse. E, bu delillerin ana karakteri e, alemden Allah'a giden deliller olması itibariyle önem taşıyor. Belki şunu da söylemek mümkün. Acaba niye kozmolojik delil, teleolojik delil gelecek hafta işleyeceğimiz ontolojik delil ve diğer deliller olacak diye sorarsanız bu sıralamanın bir mantığı var. Bu mantığı da Kanaatimce söylüyorum tabiatıyla bunu daha rasyonel olandan daha felsefi olandan e, akli olarak daha çok savunulması mümkün olan bir delil türünden belli bir anlamda yine entelektüel beklentiler açısından daha zayıf olana doğru bir e, sıralama burada e, yapılmış durumda. Kozmolojik delil de yine İslam düşüncesi içerisinde, tarihsel olarak da bu sorulamanın bir mantığı var. İslam düşüncesi içerisinde en fazla işlenen, üzerinde en fazla durulan delillerden birisi de kozmolojik delil. Özellikle hudüs ve imkan delili hem felsefede hem de kelam içerisinde çoklukla işlenen ve sadece işlenmesi bir yana bütün bir kelam sisteminin, tevhid düşüncesinin de zamanla üzerine kurulu olduğu temel, Metafiziği oluşturuyor. O itibarla da yine hem şu ana kadar gördüğünüz bilgileri tazeleyici hem de onların üzerine koyucu bir karakteri var. Bu akşamki işleyeceğimiz dersin. Böyle yavaş yavaş yol alalım. Şimdi şurada bir soru var. Bu soruya biz soruların sorusu diyoruz. Yani nihayini için sorusu diyoruz. O da şu. Evrenin yok olması mümkünken niçin var oldu? Yani böyle bir soru üzerinde düşündünüz mü bilmiyorum ama basitçe evren dediğimiz şey, alem dediğimiz şey, Kozmos dediğimiz durum yani ister dünyaya bakın isterseniz dünyanın içerisinde yer aldığı ortama bakalım uzaya bakalım bu bir şekilde bizden izah bekliyor, bir açıklama bekliyor. Şunu söylemek isterim, bakın hangi türden tartışma olursa olsun, hangi türden efendim münakaşa olursa olsun mutlak surette yanıtlanması gereken temel bir soru var. Yani o da evrenin varlığı meselesi, onu izah etmeniz lazım. Bir şekilde bizden izah bekleyen, cevap bekleyen temel bir görünüm. Çünkü bir şeyin varlığı doğası itibariyle, ee, cevap gerektiren bir husus gibi görünüyor. Yani bir şeyin yokluğu belli bir anlamda daha ekonomik olmaması daha fazla mümkündü. Ama var. Öyleyse var olanın mutlaka bir e, sebebinin olması gerekir diye söylemek mümkün. Bir de yine sizin klasik bilgileriniz üzerine şunu söylemek isterim. Hatırlayacaksınız hem kelamda olsun hem diğer e, mesleklerde olsun genelde alemin tanımı olarak biz alem dediğimizde alem nedir? Allah'tır alem. Yani Allah'ın dışındaki her şeydir. Peki alemin için alem denmiştir diye sorarsanız, genelde mantık olarak söylenen şey, alem kelimesi, alamet kelimesi, ilim kelimesi, malum kelimesi hep aynı kökten geliyorlar. Özellikle alem kelimesi alamet ile yani bir şeye e, işaret olmak, bir şeye e, efendim gönderici olmak anlamında bir başka ifadeyle alemin, Kendisinin dışında bir başka hakikate referansta bulunduğu, kendisinin dışında bir başka bir hakikatin işareti olduğu belli bir anlamda bir dili olduğu, o dilin de bizi kendisinin ötesine bizi götürdüğü şeklinde bir yorum da var. Evet götürdüğü nedir diye sorarsanız Allah'tır. O nedenle klasik kelam söz konusu olduğunda alem, masip Allah, Allah'ın dışında kalan her şey olarak düşünülmüş. Bu kozmolojik delillerin arkadaşlar bir dizi karakteri var. Yani bunların mantığını oluşturan bir takım kavramlar var. Bu kavramların en önde gelen 3-4 tanesini size zikredeyim. Hemen dersin başında. Bunlardan birisi hareket kavramı. Nasıl ki evrenin kendisi bir izah gerektiren, bir bütün olarak bir izah gerektiren bir şey ise... ...aynı zamanda hareket kavramı da izah gerektiren bir şey ki birazdan açacağım niye böyle olduğunu... Bunun yanında bütün bu delilin üzerine kurul olduğu bir başka kavram da sebeplilik kavramıdır. Yani sebep kavramı da yani bir başka ifadeyle olan şeylerin mutlaka bir sebebinin olması gerektiği şeklinde bir kavrayış üzerine bu delil kurulu. Yine ilerleyen dakikalar içerisinde zikredeceğim bir başka kavram da imkan kavramı olacak. Üç tane temel kavram bu delilin sacayanı oluşturuyor, bu delilin üzerine kurulu olduğu temel kavramlar. Bu delil sadece İslam düşüncesi içerisinde değil, ta Yunan felsefesinde de, Platon'un yasalarında, yine keza Aristo'nun metafiziğinde işlenmiş, fiziğinde işlenmiş bir karakter. Yani ilk defa Müslümanların keşfettiği bir delil türü de değil. Özellikle zaten bu dersin adı, özellikle delillerin işlendiği kısmına da doğal teoloji, yani herhangi bir e, dine, herhangi bir özel düşünce sistemine referansta bulunmaksızın bizatihi e, olağan akılla, olağan gözle baktığımızda acaba neler söyleyebiliriz, nelere varabiliriz şeklinde e, bir mantığı söz konusu. Şimdi sizinle işleyeceğim, e, kozmolojik delillerin ilk türü olarak işleyeceğimiz, etüt konu Hudüs delili olacak. Hudus genelde modern Türkçe e, Arapçadaki birçok ifadeyi dilimizden almış bunun yani aslında hudus sesli keskin s ile söylüyoruz ama eee ile yani hadis kelimesinin kökeni neyse hudus kelimesinin kökeni de bu. E, hadise dediğimizde modern Türkçede yine hadise dediğimizde yine peltek s ile olması gerekiyor. Yani hadise demek hadise neyse hadise Bugünkü Türkçe'de hadiseyi ne anlamda kullanıyorsak ki bu arada çağrışım yapsın diye söylüyorum. Hadise diye bir kızımız da var değil mi? Çok meşhur olan bir sanatçımız. Aynı yani onun adı bu Hudüs dilinin geldiği kök vesaire hep aynı yere işarette bulunuyor. Peki hadise nedir diye sorarsanız olay demek. Olay. Hudüs dediğimizde oluş demek. Bu delili belli bir anlamda. Oluş delili, olay delili demek mümkün. Peki nasıl oluyor da olay bir delil oluyor, oluş nasıl bir delil oluyor? Gelin birlikte bunu anlamaya, bunun üzerinde düşünmeye çalışalım. Genelde hem Bakillani'de hem Fahretin Errazi'de bu hudus delilinin Kur'ani bir kökeni var mı acaba diye bakıldığında... İşte burada yer alan Bakillani ve Razi gibi düşünürler. Bunun Kur'an'i bir kökeni olduğunu bu kökün de Enam suresinde yer alan hepinizin bildiğini zannettiğim bu 75-78. ayet-i kerimelerde yer alan Hazreti İbrahim'in arayışıyla alakalı olan bir e, olaya referansta bu delil temellendiriliyor. Nasıl temellendiriliyor? Hızlıca hatırlarsak e, Hazreti Peygamber, e, Hazreti İbrahim e, biliyorsunuz bir arayışa yöneliyor burada ayet-i kerim'e üzerinden devam edersek ki bunun başlangıcı da ilginçtir vakıflık'e nuru ibrahim'e meleki ütes semawa atival ars yani yerin ve göklerin meleki mülkünü bu özel bir ifade tabii mülk saltanat Hükümdarlık ifadesi gösteriyorduk ki niye? Wal-yakuneminal mukinin, mukinin yani kesin inananlardan yakine ulaşanlardan olması açısından bunun ardından falan məcənle aleyhileylü gece olduğunda ra'a kuvkəben bir tane yıldız görüyor. Qaleha da Rabbi dedi ki bu benim Rabbimdir. Falan ma afle buna battığında diyebiliriz kaybolduğunda diyebiliriz Yahut da dönüştüğünde diyebiliriz değiştiğinde diyebiliriz niye bu kavramlar üzerinde duruyorum bunu birazdan açacağım Kale dedi ki la ben batanları sevmem veya da değişenleri sevmem dönüşenleri sevmem diyor falan ma al kanara ayı gördüğünde bazılan parlak bir şekilde gördüğünde ve hatta doğarken gördüğünde kalehâ zâ rabbî bu benim Rabbimdir dedi. Felennefele ay da battığında kale le inlem yehdini Rabbi leekunenne meyel kavmet dâllîn. Eğer Rabbim beni doğru yola ulaştırmasaydı sapanlardan olurdum, sapan topluluklardan olurdum diyecek. Ama bu arayışı devam ediyor. Felenma raaş güneşi doğarken güneşi gördüğünde daziqaten doğarken "Kale haza rabbi bu benim Rabbim. Haza akbar. Bu daha büyük." eee Felenma afalet "Kale diye devam ediyor. O da batıyor ve sonra diyecek ki ben bütün sizin taptıklarınızdan uzağım. Şimdi buna daha birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi şu. Müfessirler genelde Özellikle harici, dıştan birkaç şey söyleyeceğim ayet-i kerimenin özüne inmeden önce şekli birkaç şey söyleyeceğim. O da şu, müfessirler bu ayet-i kerimenin e, deki hadisenin Hazreti İbrahim tarafından yaşanmış olmasını belli bir anlamda e, nübüvvet ile nübüvvetteki sıdk e, hadisesiyle pek bağdaştıramamış görünüyorlar en azından bazıları. O sebeple diyorlar ki Hz. İbrahim bunu yaşamadı, bize örnek olması için bunu verdi şeklinde bir yorum var. Bunun mukabilinde yine Hz. İbrahim beşer olması itibariyle, bize örnek olması itibariyle özellikle nübüvvetinden önce, kendisi peygamber olmazdan önce böyle bir hadiseyi yaşamıştır şeklinde bir Yorum söz konusu. Kanaatim her iki yorum da benimsenebilir. Benim nübüvvet düşüncem açısından da Hz. İbrahim'in bizatihi böyle bir hadiseyi yaşamış olmasında herhangi bir sakınca da yok. Yani nihayetinde biz insan olduğumuz için bir peygamber de bize tam bir örneklik vasfına haiz olabilmesi için beşeri olan hadiseleri yaşamış olmasında herhangi bir sakınca ve çelişki yok gibi görünüyor. Ama siz kendi meşrebinize göre bunu düşünebilirsiniz. Hangi seni kabul etmek istiyorsanız o yolu takip edersiniz. Şimdi ayet kelimenin içeriğine geldiğimizde, burada az önce söylemeye çalıştığım üzere asıl anahtar kelime FL kelimesi, uful etme kelimesi. Burada sorulması gereken soru şu, dikkatinizi şöyle bir soruya çekmiş olayım. Acaba Hz. İbrahim bu yıldızda, güneşte ve ayda ne fark etti? Bu üç, burada dikkat ederseniz sadece üç tane gök cismine bakmış oluyor. Yani gök cisimlerinde ne vardı? Niye bir dördüncüsüne gitmedi mesela? Niye bir beşincisine gitmedi? Söz gelimi eğer e, Hz. İbrahim mantı açısından bakarsak, mesela büyüklük açısından bakarsak, e, bugünkü modern astronomi diliyle acaba bildiğimiz anlamda bugünkü... Güneşimiz olan, güneş sistemindeki güneşimiz orta büyüklükte bir güneş olduğu söyleniliyor. Bir başka ifadeyle güneşimizden daha büyük güneşler de var. Acaba bunu görmüş olsaydı Hz. İbrahim'in muhakemesinde bir değişme olur muydu mesela? Yani hani böyle bir şey olsa bunda bir sakınca olur muydu gibi e, soruyu yöneltmek isterim. Yani e, bu üç cisimde Hz. İbrahim neyi fark etti? E, bu tabi üzerinde özellikle düşünülmeyi hak eden temel bir mesele. Çünkü bunu kavrayamazsak e, İbrahim Aleyhisselam'ın niçin bir dördüncüye beşinciye gitmediğini de kavrayamayız. Efele kelimesine baktığımızda batma kelimesi olarak bunu batmakla karşılamanın bir takım mahsurları var. Yani hem buradaki anlamı tam olarak e, yansıtmıyor. mahsuru da şu. Mesela güneş batmıyor değil mi? Modern terimlerle söylersek batan aslında dünya gibi görünüyor. Yani dünyanın dönüşüyle alakalı bir husus. Yani bu batmamayı fark etmiş olsaydı da yine anlam açısından ayet kelimenin ifade etmek istediği hakikat açısından bir değişmede söz konusu olmazdı. Peki ne var hocam uzun lafın kısası diye sorarsanız ben de söylemeye çalışırsam. Hazreti İbrahim bu üç tane e gök cisminde gördüğü şey aslında bir değişimdi. Daha felsefi bir tabirle söylersek bir değişimi gördü. Yahut da daha Türkçesiyle söylersek bir hareketi gördü. Hareket doğası itibariyle değişimi ifade eden, değişimi ifade eden, yani sürekli olmayan, e yani gelip geçiciliği ifade ediyor. Bir şeyin hareket halinde olması demek ister istemez aklımıza bu hareketin kaynağıyla alakalı bir felsefi soruyu getiriyor. Yani bu hareketin, bu değişimin, hudüs delili üzerinden söylersek, bu oluşun, bu olayın kaynağı nedir? Şimdi zihin ister istemez burada iki tür kaynaktan söz etmek mümkün. Bir yakın sebeplerden, yakın gerekçelerden söz edersek, bu kolay. Ama zihin bu yakın gerekçelerle tatmin olmuyor. Çünkü o yakın gerekçelerin de, diyelim ki güneş söz konusu olduğunda, diyelim ki çekimi olsun, başka bir faktör olsun vesaire Nasıl izah ederseniz artık. Ama bütün bunların ötesinde zihin yine, peki onun sebebi ne diye soracak. Yani o dediğiniz şeyin de sebebi nedir diye, bizi geriye doğru bir yolculuğa çıkaracak. Şimdi, eğer bu açıdan bakarsanız, Hazreti İbrahim bu üç tane nesnede bir değişimi gördü. Yani bu seriyi takip edersek başkalarına da gitmiş olsaydık, yani Samanyolu galaksisi içerisindeki bir başka yıldıza da gitmiş olsaydık veyahut da başka galaksilerdeki yıldızlara da gitmiş olsaydık, bu evren içerisinde yer alan nesnelerin, şeylerin temel karakteri onların hareket etmesi bir başka ifadeyle. Ee, dönüşüm içerisinde olması, bir başka ifadeyle değişim içerisinde olması. Değişim içerisinde olan, dönüşüm içerisinde olan herhangi bir şey nihai anlamda diğer şeylerin açıklayıcısı olamaz. Bakın yakın açıklayıcısı olabilir ama nihai olarak açıklayıcısı olamaz. Çünkü o da değişmektedir, o da hareket halindedir. Yani hareket halinde olan herhangi bir şey nihai anlamda, bakınız... Toplamda bütünü düşündüğümüzde diğer hareket halinde olan şeylerin asli açıklayıcı sebebi olamaz. Yakın açıklayıcı sebebi olabilir, efendim, yakın sebebi olabilir ama bütün o toplamın ana sebebi olamaz. Niçin olamaz diye sorarsanız çünkü o da değişmektedir. Değişen herhangi bir şeyi diğer değişen şeylerin açıklayıcı ve nihai sebebi yapmamız için felsefi bir neden yok. O nedenle Hazreti İbrahim burada bu üç tane şey değil, diğerlerine de bakmış olsaydı bile onun arayışı kesilmeyecekti. Çünkü e, onlar da açıklayıcı sebep olmazdı. Zincir içerisinde açıklamaya muhtaç olan herhangi bir şeyle yine açıklamaya muhtaç olan herhangi bir şeyi izah etmeye kalkmak e, toparlayarak söylersem bir kısır döngüye yol açacak. Yani fasit daireye yol açacak ve tabiatıyla... Bizim bütün bu değişen, dönüşen, hareket halindeki şeyleri izah etmek için kendisi değişmeyen, kendisi dönüşmeyen ve kendisi hareket etmeyen bir varlıkta karar kılmamız lazım. Bu varlığın da evrene ait, aleme ait değil, alemin dışında bir yerde olması lazım, dışında olması lazım. Niçin dışında olması lazım diye sorarsanız yine aynı temel nedenle. Alemin içinde olmuş olsaydı bu defa yine kendisi e, izaha muhtaç olacaktı. Bu temel nedenden dolayı. Şimdi e, bunu hepimiz fark edebiliyoruz. Yani buna kısaca hareket kavramından hareket eden... Hadis dediğimizde, hadis veyahut da hudüs dediğimizde bunun temel mantığında da bir oluş delili, olay delili diyelim. Oluş daha felsefi ve güzel karşılayan bir ifade. Niye oluş? Çünkü oluş e, herhangi bir şey olduğunda bunun bir izaha ihtiyacı var. Bir açıklama gerektiren bir şey. E, yani şurada herhangi bir hadisi, herhangi türden bir hadisi olsa bile mutlaka onun bir e, sebebinin olması lazım. Şimdi. Bir taraftan hem notlarınıza bakayım hem de devam edeceğim. Şimdi yani mutlak olanın yaratması bir hareket gerektirmiyor mu diye sorarsanız onun yaratmasının ilaki bir hareketle olması zarureti söz konusu değil. Yani onun adına mutlaka hareket adını vermek durumunda değiliz. Çünkü hareketin temel, yani buradaki hareket niye e, felsefi anlamda izaha ihtiyaç hisseden bir kavram diye sorarsanız, e, insan sahip olmadığı şeye doğru hareket eder. Hareket bir ihtiyaç göstergesidir. Yani siz bir şeye doğru bir meyliniz varsa, bir şey için hareket ediyorsanız, demek ki o şeye sahip değilsiniz demektir. Bir ihtiyacınız var demektir. E, yönelmenin, bir şeye doğru gitmenin en temel gerekçesi, İhtiyaçtır. O nedenle bütün hareketin kaynağı olan varlığın kendisi de hareket ediyor olsaydı, hareket halinde bir varlık olsaydı ve bu defa o da demek ki sahip olmadığı bir ihtiyaca doğru yöneliyor olurdu. Dolayısıyla yine nihai anlamda kendisi hareket etmeyen bütün ihtiyaçlardan uzak olan bütün ihtiyaçların ötesinde her şeye sahip olan bir varlık olması gerekirdi. Mesela huzur kelimesi Arapça hadara bulunan şey demektir. Bir başka ifadeyle huzur huzur dediğimizde her şey yanımızdaysa yani uzağımızda değilse huzurlu olmayı da yine bunun altında da böyle bir felsefe var. Şimdi gelin birlikte bunu birazcık açmaya çalışalım. Birazcık anlamaya çalışalım. İslam düşüncesi içerisinde hem çok işlenmiş bir bakilla özellikle bunu ilk işleyenler Düşünce tarihine, İslam düşüncesi içerisinde ilk defa bunu belli bir anlamda işleyenler mutezile ekolü. Daha sonra mutezileden sonra eşari kelam okul işleyecektir. Yine felsefi e, ekoller içerisinde de hudus delili daha sonra imkan delili haliyle karşılık bulacak. E, bunun e, özellikle bu... Tarihçi içerisinde İmam Gazali'nin yerine özellikle anmak isterim. Çünkü İmam Gazali kendisinden önce kullanılan hudüs deliğini mantıksal bir form içerisine sokacak. Mantıksal bir form derken bir akıl yürütme haline getirecek. Ee, özellikle iktisat fili itikatta her hadisin hudus bulması için bir sebep lazımdır. Ee, yani her hadisin, her olayın hudusu için, olması için bir sebep lazımdır. İkinci önerme alem hadistir. O halde e, alemin hudusunun da bir sebebi olması lazımdır diye. Anahtar şeyimiz bu. Anahtar e, akıl yürütmemiz temeli bu. Bu şimdi buradan bakınca tam olarak anlaşılmıyor ama burada çok net bir şekilde bir tümden gelim var. Tümden gelimin eski ifadeyle kıyas bir talil yapılmış. E, bunun da kendi iç mantığı var. İşte büyük bir. Terimdir, küçük terimdir, büyük önermedir, küçük önermedir, sonuçtur. Bütün bunlara riayet edilmiş. Bu mantıkta, bu akıl yürütmede eğer öncüller doğruysa da zorunlu olarak doğrudur. Şimdi sizinle yapacağınız şey tek tek öncüllere bakmak, öncüllerin temelini anlamaya çalışmak. Yani bunu biraz daha modern Türkçe ile söylersek, yani hadis dediğimizde varlığının başlangıcı olan bu da nasıl... Niye hadise, varlığının başlangıcı olan şey diyoruz? Bunu birazdan açmaya çalışacağım. Yani her hadisin bir nedeni vardır. Alemin varlığının da bir başlangıcı vardır. Alemde efendim hadistir. Dolayısıyla aleminde bir nedeni vardır şeklindeki muhakemeyi birlikte tek tek anlamaya, önermelerin gücü üzerinde düşünmeye çalışalım. Bir başka ifadeyle bizi şu sonuca götürüyor mu? Bunu anlamaya çalışalım. Evet, şimdi başlangıcı olan her şeyin bir nedeni vardır ifadesine gelelim. Yani hadis olan her şeyin bir nedeni vardır. Birincisi bu arkadaşlar kendiliğinden açık bir öncül. Niye açık diye sorarsanız bunu biz her gün teyit ediyoruz. Yani olan her şey, meydana gelen her şeyin mutlaka bir sebebinin olduğunu tecrübe olarak biliyoruz. Bunun aksini düşünmek bizi bir takım metafiziksel olarak saçmalığa götürecek. Yani bir başka ifadeyle evrendeki olup biten hadiselerle bir sihir, bir büyü arasında bir fark kalmayacak. Burada temelli bir nokta var o da şu. Bizim bütün muhakemelerimize yön veren temel kavram arkadaşlar sebeplilik kavramı. Yani biz her şeyi sebeplilik kavramı üzerinden düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Söz gelimi... Aramızdan bir arkadaşımızın çantası kaybolmuş olsa e, soracağı e, ilk soru şu olacak. Çantama ne oldu? Kim aldı? Başka birisi mi aldı? Çalındı mı? Bütün bu soruları anlamlı kılan, olağan hayat içerisinde bunları sorduğumuzda bu soruları anlamlı olarak gösteren temel nokta evrendeki olup biten hadiseleri, efendim bütün bu hudusu, bütün bu oluşları bir sebepliğe göre değerlendiriyor olmamız. Aksi söz konusu olabilir miydi? Olabilirdi ama o zaman bir başka bir evrende yaşıyor olmalıydık. Yani pekala şöyle bir evrende tahayyül etmek mümkün. Ee, yani sebepliliğin geçerli olmadığı bir evren pekala olabilirdi. Ee, o takdirde böyle bir evrende sizin çantamı kim aldı şeklindeki sorunuz da anlamsız bir soru olurdu. Çünkü sebepliliğin olmadığı bir evren olmuş olsaydı, faraza konuşuyorum... Ee, bu takdirde ya bu evrende böyle şeyler oluyor. Bazen şeyler kendi kendine kayboluyorlar, bazen kendi kendilerine ortaya çıkıyorlar şeklinde cümleler kuruyor olurduk. Ama öyle bir evrende değiliz. Özetle her hadisenin mutlaka bir sebebi var, mutlaka bir nedeni var, bir başka ifadeyle bir muhdisi var onu meydana getiren. Buradaki asıl üzerinde konuşulması gereken, asıl tartışmalı olan süreç içerisinde üzerinde duracağımız ikinci öncül aslında alemin bir başlangıcının olup olmadığı yahutta da daha teknik bir ifadeyle söylersek alem hadis midir acaba? Çünkü eğer ancak alem hadisi bu iki yönler arasında bağlantı kurup sonuca gideriz. Alem acaba hadis mi değil mi? Buna dair İslam düşüncesi içerisinde yani hem hem e, alemin kıdemine dair yapılan tartışmaları hatırlatmak isterim size. E, bu açıdan yine bu tartışmanın bir önemi var. Bir başkası da e, genelde e, materyalistlerin e, haseten en fazla sığındıkları şeylerden birisi evrenin kendisinin sonsuz olduğu, tabiatıyla efendim, bütün bu oluşların kendi içerisinde bir şekilde olup bitmekte olduğu şeklindeki bir izah Açıklama durumu söz konusu. Yine bu açıdan da bu tartışmanın önemini size ifade etmek isterim. Buna dair arkadaşlar alemin hadis olduğuna dair iki tip argüman geliştiriliyor. Bunlardan birisi felsefi argüman olarak anılan argüman. Şimdi açmaya çalışacağım. İkincisi de bilimsel argüman. Aynı tartışmayı modern bilim bir takım veriler üzerinden nasıl değerlendirebiliriz diye Bakacağım, onun üzerinden bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşınız dedüktif ne demektir diye baktığımızda dedüktif arkadaşlar, dedüksiyon, Türkçedeki dedektif kelimesi de aynı kökten geliyor. Dedektif yani sonuca giden ve altta sonuçtan gelen anlamını içeriyor. Yani tümden gelim, Türkçesiyle söylersek tümden gelim e, ifade ediyor. Yani bir bütünden. Büyük bir e, önermeden, mantıktan hatırlıyor olmanız lazım, mantık dersinden mutlaka. E, külli bir önermeden, bir başka ifadeyle büyük bir önermeden sonuca giden. Mesela burada bir, e, bu dedüktif bir yol. Bakın, burada bir dedüksiyon var. Büyük önerme, küçük önerme, sonuç. Buradan e, sonuca gidiyor. Biz buna dedüksiyon diyoruz, e, özellikle. Şimdi... Felsefi argümanı açacağım. Burada iki tane anahtar kavram var. Buna dikkat etmeniz lazım. Konuyu anlamak istiyorsanız. Bunlardan birisi bil fiil sonsuzluk. Diğeri de bil kuvve sonsuzluk. Bil fiil sonsuzluk ve bil kuvve sonsuzluk birazcık üzerinde düşünülmeyi gerektiriyor. Bunu özellikle bunu modern dönemde savunan düşünürler. Her iki kavram arasında bir ayrım yapıyorlar. Bil kuvve sonsuzu ee, zihnimizdeki sonsuzluk olarak düşünmek mümkün. Yani herhangi hepimizin içinde bir şekilde bir sonsuzluk kavramı var. Ee, bu gerçekten var mı, yok mu vesaire bilmiyoruz. Mesela matematiğin de sonsuzu var ama o gerçek anlamda bir sonsuzluk olmaktan çok işte hep sürekli bir artı birin olması hali olarak onu düşünebiliriz. Buna bir kuvve sonsuz diyoruz. Hepimizde var bir şekilde ee, sahip olduğumuz bir fikir. Buradaki asıl tartışmalı olan konu, bil fiil sonsuzluğun olup olmadığı. Bil fiil dediğimizde de, gerçek dünyada da, dış dünyada da, zihnimizin dışında da bir bil fiil sonsuzluğun olup olmadığı meselesi tartışılıyor. Yani bizim zihnimizde bir sonsuzluk var ama gerçek dünyada onun bir karşılığı olabilir mi? Şeklindeki bir tartışma. Yani bu tartışmanın aslında gideceği yer alemin de bir fiil sonsuz olup olmadığı meselesi olacak. Genelde buna dair yapılan burada epeyce bir spekülatif bir metin var. O metni birlikte anlamaya çalışalım. Genelde bir fiil sonsuzun olmadığına dair şöyle bir yol takip ediliyor. Kelamın, bunu da ayrıca size birkaç notla şunu söylemek isterim. Burada nasıl bir düşünme, muhakeme takip edildiğini anlamak açısından Kelamda genellikle arkadaşlar bizim cedel dediğimiz tartışma yönteminde şu şekilde bir yol takip ediliyor. İki tane önerme yan yana gelir. Mesela biri bir fiil sonsuz vardır, biri bir fiil sonsuz yoktur. İki tane önerme. E, bu önermede genellikle e, aksi düşünülür. Yani diyelim ki bir fiil sonsuz olsaydı şunlar şunlar olurdu. Bunların olması bizi çelişkiye götürmektedir. Öyleyse... Bil fiil sonsuz yoktur şeklinde bir muhakeme tarzı. Biz buna genelde arkadaşlar saçmaya indirgeme diyoruz. Abese irca. Yani karşıtının kendi içerisinde çelişik olduğunu söylemek suretiyle önermenin kendisinin ispatlanması. Burada da böyle bir yol takip edilmiş. Bil fiil sonsuz vardır dersek bunu söylemenin bizi bir dizi çelişkiye götüreceği burada iddia ediliyor. Bu nasıl iddia ediliyor? Şöyle, genelde bununla alakalı birilen bir örnek var matematikteki sonsuzluk kavramı üzerinden. Hilbert diye bir matematikçi var ve bunun adına meşhur olmuş Hilbert Oteli var. Ama Hilbert Oteli'ni geçmeden önce bir normal oteli size söyleyeyim. İşte akşam eşinizle kavga ettiniz, evde yatamıyorsunuz, dışarı çıktınız bir otel buluyorsunuz Bir akşam kalacaksınız, işte içeri giriyorsunuz, soruyorsunuz, diyorsunuz ki, yeriniz var mı? Resepsiyoncu, yerim yok diyor, problem bitiyor. Bu normal bir otel. Ama Hilton otelinin temel karakteri şu, bu sonsuz sayıda odası olan bir otel. Yine buna bir düşünce deneyi diyelim, sonsuz sayıda oteli, şey, odası olan bir otel. Bu oteldeki odaların hepsi de eş zamanlı olarak dolu. Benzer bir şeyi düşünelim. Yine e, resepsiyoncuya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki yeriniz var mı? Şimdi e, yerim yok diyemiyor. Çünkü sonsuzlığı ifade eden, sonsuz sayıda odası olan bir otel tabiatıyla yerim yok diyemez. Çünkü yok dediği zaman sınırlı olacak. E, kolay diyor, bütün odalar dolu ama ben... Bir numarada oturan, bir numarada kalan misafirimi iki numaraya, ikidekini üçe, üçtekini dörde kaydırmak suretiyle ki sayı sonsuza kadar gittiğinden dolayı bir numarayı boşaltırım ve size yer açmış olurum diyor. Şimdi bu düşünce deneyinde, evet oluyor mu? Oluyor, sizi alıyor. Bu düşünce deneyindeki sorun şu, bu defa diyoruz ki mesela resepsiyoncuya, senin otelinde kalanların sayısında bir, Art, artış söz konusu oldu mu? Artış söz konusu olduğu dediği an içinde çelişkiye düşecek. Çünkü artıdan söz etmek, bir artı biriden söz etmek doğası gereği sınırlı olmayı ifade ediyor. Fakat e, artış olmadığını söylediğinde de paradoks devam edecek. Çünkü e, daha az önce kendi kümesine, bu sonsuzluk kümesinin içerisine bir tane eleman katmış oldu. Bunu başka örnekler üzerinden de çoğaltmak mümkün. Sadece Hilbert, e, hocam odaların hepsinden dolu bu bir düşünce deneyi. Hani meselenin mantığını anlamak açısından söylüyorum. Bir düşünce deneyi olması itibariyle. Dolu odalar açısından değil de düşünelim ki sonsuz sayıda e, kitabı olan bir kütüphane düşünelim. E, şimdi ben diyelim ki kitaplarımın bir kısmını kütüphaneye hediye edeceğim hediye etmek istediğimde bütünüyle alamam diyemez çünkü sonsuzluk. Aldığında kütüphane envanterinin toplamını sorduğumuzda bu defa sorun yine devam ediyor olacak çünkü bir fazlalıktan söz edemeyecek. Şimdi buradaki bir fiil sonsuzluk bu düşünce deneyi bize ifade ediyor ki bir fiil sonsuzluğu düşünüyor olmak, bir fiil sonsuzun dış dünyada gerçekliğinin olduğunu söylemek ...bizi bir dizi çelişkiye götürüyor. Yani absürt durumlara götürüyor. Ee, öyleyse... bir fiil sonsuz yoktur. Yani sadece bir kuvve sonsuz vardır... ...şeklinde bir muhakemesi söz konusu... ...bu argümanın. Bu argümanı çok çeşitli şekillerde... ...kullanmak mümkün. Mesela diyelim ki... ...doğal sayılar kümesini düşünelim. Mesela 1, 2, 3, 4... ...sonsuza kadar giden... ...bunun sonsuz olduğunu düşünsek... Bir taraftan da şey sıfırla başlayan özür dilerim sıfırla başlayan doğal sayılar kümesini düşünsek sonsa kadar gidiyor. sayma sayılarını düşünsek birle başlayan yine sonsuza giden bu herkesi de sonsuz gibi görünüyor ama dikkat ederseniz birinde bir sayı fazla. Yani burada ifade edilmek istenen şey bir fiil sonsuzluğu düşünmenin bizi düşünce açısından bir takım çelişik durumlara, ...götüreceği şeklindeki bir argüman söz konusu. Peki, buradaki mesele nedir? David Hilbert dediğimiz matematikçi burada. Buradaki mesele şu, eğer bir fiil sonsuz yoksa, efendim, alem de sonsuz değildir. Niye sonsuz değildir? Çünkü eğer alemi zaman dediğimiz şeyin bir sayı, sayı durumu olduğunu düşünürsek, alemi sonsuz olarak telakki etmek... Ne yapacak bizim e, zaman içerisinde bir başlangıçsız olaylar dizisi bizi düşünmeye sevk edecek. Çünkü alemi sonsuz olarak düşünmek demek bunu e, bu sayı sisteminin işte zaman düşüncesinin sonsuzce geriye gittiğini düşünmek olacak ki tam daha az önce ifade etmeye çalıştığımız üzere e, bir fiil sonsuzu varsaymak bizi bir takım çelişkilere götürüyor. Evet. Sayabiliyorsak sonsuz değil gibi görünüyor. Yani sayabiliyorsak derken sınır taht, sınır veriyorsanız yani hareketin hiç durmadığı bir evrende son nasıl mümkün olabilir? Hareketin hiç durmadığı değil de hareketin bir başlangıcının olduğu bir evrenden söz etmek mümkün. Şunu söyleyeyim, buradaki muhakemeler birazcık felsefi tarafı var, spekülatif tarafı da var. Ama, pardon arkadaşlar telefonum açık kalmış. Spekülatif tarafı şöyle, bunun bir de bilimsel kanıtı var. Bilimsel ifade üzerinden belki meseleyi daha rahat bir şekilde tartışmak ve konuşmak mümkün. Yani az önceki ifadeler daha açılabilir gibi görünüyor. Şöyle düşünelim. Ee, özellikle modern astronomi, astronominin bugün geldiği nokta, evreni kavrayışımız açısından baktığımızda genel kabul görmüş olan bir model var. Buna standart model diyorlar. Bu standart modelin evrenin oluşum çizgisi açısından bakıldığında kabul ettiği teori evrenin büyük bir patlama sonucunda, Big Bang dediğimiz bir hadise sonucunda olduğunu ifade ediyor. Ve bu e, kozmolojik teorinin, bu kozmolojik kavrayışın en temel varsayımı evrenin bir başlangıcının olduğu zamansal olarak. Çünkü evrenin bir zamansal olarak bakıldığında, yine onların, kozmologların söylediği popüler bilim kitaplarından takip ettiğimiz kadarıyla evrenin yaklaşık olarak 14 milyar yıl önce büyük bir patlama sonucunda meydana geldiği, Şimdi bu bugün bakıldığında şunu bilimsel teoriler söz konusu olduğunda arkadaşlar özellikle sonuçtan hareket ederseniz meseleyi çok iyi kavramak kavrayamıyoruz çünkü genel kabul görmüş bir teori bugün. Ama bu teorinin bu şekilde kabul görmesi hiç de kolay olmuyor. Hızlıca size özetleyeceğim bir dizi bilimsel gelişme var. Bunlardan birincisi e, kozmoloji tartışmaları, kozmolojik kanıttan da e, söz ettiğimizi hatırlatmak isterim. Özellikle 1920'lerde, 1920'lere kadar Einstein'ın genel izafiyet teorisi ve özel izafiyet teorisi tartışmalara farklı bir boyut katıyor. Bu boyutların en e, temellerinden birisi. Enerjinin kütleye, kütlenin de enerjiye dönüşebileceği bir başka ifadeyle enerjinin maddeye, maddenin enerjiye dönüşebileceği şeklindeki görüsü. Yine bununla bağlantılı olarak yer çekiminde, gravitasyonda çok farklı bir kavrayış bize sunuyor. Bütün bunların üzerine 1928'lerde arkadaşlar Edwin Hubble dediğimiz bir astronom var. Bugün hala hazırda uzayda olan en büyük ee, Teleskop adını vermiş olan da bir bilim adamı. Bunun yaptığı gözlemlerde fark ettiği bir şey var. Şimdi birazdan açacağım size. Mesela şöyle bir büyük patlamayın tasvi bir resmi diyelim bunu. Ee, eğer evrenin büyük bir patlamayla oluşmuş olmasının mantıki sonucu şu. Başlangıçta bir tekillik anı var deniliyor. Buna yokluk Zamanın olmadığı, mekanın da olmadığı zaman ve mekan e, buradaki büyük patlamayla ortaya çıkmış oluyor. Sonra galaksilerin oluşumu ve bugünkü durum ortaya çıkmış oluyor. Yani bu kavrayışın sonucu sistem kendi içerisine kapanmış olsaydı bir başlangıç durumuna gelirdik şeklinde bir e, mantığı söz konusu bunun. Şimdi e, Hubble'ın fark ettiği şey e, gözlem yaparken uzak... Galaksilerden gelen ışığın tayfının sürekli kırmızıya doğru kaydığını fark ediyor. Işığın bir tayfı var biliyorsunuz. E, Newton'la beraber daha iyi bir şekilde fark ettiğimiz e, mavi ve kırmızı aralığı, mor ve kırmızı aralığı işte mor ötesi ve kızıl ötesi ışıklar şeklinde. Bizim normal e, bunu bir dalga boyu olarak düşünürsek bizim görebildiğimiz görünür ışık aralığı tam şurası. Çok küçük bir birimi oluşturuyor. Bunun da bir mantığı var. Mantık şu deniliyor. Buna Doppler etkisi denilen bir kuram var fizikte. Buna göre bize doğru yaklaşan cisimlerin sesleri daha tiz. Bizden uzaklaşmakta olan nesnelerin sesleri ise daha pes bir ses veriyor. Benzer bir şekilde... Dış dünyadan galaksilerden bize gelen galaksiler içerisindeki yıldızlardan bize gelen ışığın tayfanın düzenli olarak kırmızıya kaydığını görüyor Hubble. Bu ışığın kızı kızıla kayması olarak efendim kızıla kayma olarak bilinen bu hadisenin astronomi dilindeki sonucu evrenin genişlemekte olduğu yani demek ki bizden hızlıca galaksiler uzaklaşıyor. Yani bir başka ifadeyle galaksiler bizden hızlıca uzaklaşıyorsa bu şu demektir. Böyleyse evren genişliyor. Yani burada bunu net bir şekilde görebiliyoruz evrenin genişlemekte olduğunu. Fakat şunu söylemek isterim size bu evrenin genişlediğine dair ilk bilimsel kanıt olacak. Özellikle bu teorinin kozmologlar arasında kabul görmesi uzun bir zaman alacak. Niçin uzun zaman alacak biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü evrenin genişlediğini söylemek ister istemez bir başlangıç durumunu, başlangıç durumundan da söz etmek çok açıkça bir metafizik soruyu beraberinde getirecek. Çünkü başlangıç olmaması halinde metafizik soru ötelenebiliyor gibi görünüyor. Evren sürekli kendi içerisinde hareket ediyordu. Sonsuzluk evrenin kendisiydi şeklinde bir... Yaklaşım burada devam ettirmek mümkün. Ama başlangıç durumu olduğunda ister istemez hem başlatıcı ve başlangıç öncesi gibi sorular devreye girmiş oluyor. Bilimde bu tarz metafizik sorulardan ki o dönemlerde 1920'lerde ısrarlı bir şekilde çekinmiş görünüyor. Çünkü hem Einstein'in kendisi evrenin bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Takip edebilirsiniz. Big Bang'in... ...Romanı diye, İdefix'te yine bulabileceğiniz çok güzel çalışmalar var Türkçe'de. Ee, bir rom, yani doğrudan bütün bu hadiseleri, bütün detaylarıyla anlatan bir çalışma. Big Bang'in romanı diye. Ee, burada Einstein'in kendisi bile bu teoriyi ilk başta kabullenmekte çekimser davranıyor. Yani kendisi de en büyük yanılgımdır diyor biyografisinde. Yine... Onun yaptığı teorinin doğru olması halinde evrenin genişlediğini söyleyen e, Rus matematikçi var. Alexander Fredman. Yine e, Belçikalı bir astronom var. E, George Lemaître diye. Bunlar da yine evrenin genişlediğini söylüyorlar ama bunlar spekülatif kalıyor. Ne zaman ki Hubble'ın bilimsel olarak bir şekilde bir veriyle bunu desteklemesi teorinin gücünü sağlamlaştırıyor. Ama henüz teorini genel kabul görmüş değil. 1940'larda tartışılacak. Özellikle 1960'lara geldiğimizde ilginç bir gelişme oluyor. Bu gelişmenin de çok kısaca söz edeceğim ondan. Çünkü teorinin bu şekilde sağlamı yerini sağlamlaştırmasının ana faktörlerinden birisi de bu. Bell laboratuvarları, radyo laboratuvarları var. Burada çalışan iki tane Efendim, Robert Wilson ve Penzias diye iki tane e, bilim adamı var. Bunlar e, radyo dalgalarını incelerken ilginç bir şekilde sürekli olarak e, bir hışırtı duyuyorlar tabiri caizse antenden kendilerine gelen bir sürekli radyo dalgalarını takip ederken bu hışırtının e, efendim bu karmaşanın Karıncalanmanın diyelim belli bir anlamda. Gerekçesi olarak acaba diyorlar ki işte ayarlarda mı bir sorun var? ayarlar düzeltiliyor. Hatta bir ara kuş pisliğinden şüpheleniyorlar. Kuş pisliği düzeltiliyor ve temizleniyor vesaire. Fakat yine devam ediyor. Hakikaten söylemek isterim size bu konuyla alakalı yapılan araştırmalarda da söylen şey. ilginç bir şekilde bu farkındalık aslında büyük patlamanın yerini sağlamlaştıran bir gelişme oluyor. Çünkü diyorlar ki büyük patlamayla alakalı yapılan tartışmalarda bilimin belli bir anlamda teoriler ve o teorilerin yanlışlaması üzerinden hareket ettiğini hatırlatmak isterim size. Eğer büyük bir patlama sonucunda evren oluşmuşsa bu patlama anından kalan bir takım kalıntıların olması lazım. Bugüne dek uzanan ee, bir şekilde dalgaların olması lazım. Bugün bizim bilebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz şeklinde bir varsayım e, öneriliyor. Bu gelişme yani e, Wilson ve Penzias'ın ortaya çıkardığı bu durum aslında fark ediliyor ki e, bu hışırtı aslında dünyadan değil uzaydan geliyor. Ve büyük patlamanından kalan o, o ışığın o patlamanından bugüne gelen bir uzantı ve bununla da Nobel ödülü alıyorlar. Sonra deniliyor ki biz bunu uzayda da gözlemliyor olmamız lazım. Ee, özellikle 1980'lerin sonunda Kobe denilen bir uydu uzaya gönderiliyor. Sırf büyük patlama anından bugüne kalan bir e, ışık, bir radyasyon var mı, bir ısı kalıntısı var mı şeklindeki bir veriyi araştırmak üzere. Kobe, kozmik Microwave Background denilen kozmik arka plan ışıması denilen bir e, durumu araştırıyor. Gönderilir gönderilmez arkadaşlar bize verdiği bir fotoğraf var. Şu an buraya alamadım. E, bu fotoğrafın temel karakteri büyük patlama anından e, bugüne gelen bir ışığı tespit etmiş oluyor. Bir kalıtı ve uzayın her yanına eş zamanlı olarak e, yayılmış bir şekilde. Hatta o bu ilk fotoğrafa tanrının yüzü de diyorlar. Yani çünkü o kadar temel bir öneme sahip bilimdiken temel keşiflerden birisi olarak düşünülüyor. Bu özellikle bu 1980'deki bu uydunun vermiş olduğu veri sayısı veri büyük patlama dair olan bakışı da değiştiriyor. Yani onun yerini sağlamlaştırıyor ki 2000'lerde tekrar WMAP denilen bir uydu daha gönderilecek. Bu daha net bir şekilde bir önceki uydunun sonuçlarıyla, Kobe'nin sonuçlarıyla benzer bir sonucu verecek. Bu kadar hikayeyi şuna, şunun için anlattım arkadaşlar. Yani hala hazırda bugün astronomide yerini sağlamlaştırmış olan büyük patlama teorisinin evrene dair olan şimdilik açıklayıcı model olarak kullanılan bu modelin nasıl süreç içerisinde sınandığını, ilk başta kabul görmediğini, ama zamanla ana model haline geldiğini ifade etmek açısından bunlara değindim. Peki, bütün buradaki, bütün bu bilimsel argümanların bize söylediği şey şu, özetle e, alemin bir başlangıcı var. Yani bir başka ifadeyle alem hadis ki Stephen Hawking'in bu konuyla alakalı, şimdilerde filmi de gösteriliyor sinemada, Zamanın Tarihi, Zamanın Kısa Tarihi diye bir kitabı var. Evrenin oluşu aslında, evrenin demek aslında zaman demek, zamanın tarihi demek belli bir anlamda. Özetle, buradaki argümanımızdaki ikinci önerme, ''Alem de hadistir.'' alemin de bir başlangıcı vardır şeklindeki önerme hem felsefi argümanlar tarafından hem de modern dönemdeki bilimsel argümanlar tarafından destekleniyor, görünüyor. Yine bununla alakalı genelde kullanılan, Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tane ayet-i kerime var. Mutlaka desteklediğini düşünmek açısından değil de bir öneri olarak da yine üzerinde düşünülebilir. Enbiya suresinde, Zariyat suresinde geçen, وَسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا bi'eydin ve inna le musia'un ayet-i kerimesi yine üzerinde düşünülmeye değer. Yani biz göğü bina ettik ellerimizle, kudretimizle ki onu da genişletmekteyiz şeklindeki bir ayet-i kerime. Bazen Kur'an-ı Kerim'de büyük patlama teorisinin erken bir habercisi olarak da düşünülüyor. Takdirlerinize sunmak isterim. Şimdi özetle söylersem arkadaşlar, Kudüs delilinin e, temel karakteri böyle. Yani her hadisin, her olayın mutlaka bir e, olağan dünya söz konusu olduğunda bir muhtisi var, bir açıklayıcı nedeni var. E, alemin de hadisi olduğu, alemin de bir zamansallığı ortaya çıkıyor. Tabiatıyla onun da bir e, muhtesimli olması gerekir şeklinde. E, yani biz hani ona doğrudan doğal teoloji yaptığımız için kelamda da Allah, Denilmiyor ama muhdis dediğimizde, bunu yapan varlık dediğimizde, Allah dediğimizde kastettiğimiz şeyde tam da bu, o muhdis dediğimiz varlık. Bir şey daha işaret edeyim, tabiatıyla halen bu tartışmalarda bitmiş değil, halihazırda hazırda büyük patlama öncesinde ne vardı ve büyük patlamaya ne sebep oldu şeklindeki tartışmalar bitmedi, halihazırda hazırda da devam ediyor, çeşitli yorumlar yapılıyor. Yani burada çünkü burası bilimin izah etmekte zorlandığı bir şey. Yani bir tekillik, singularite deniliyor, boşluk deniliyor, yokluk bile diyemiyorsunuz belli bir anlamda. Sıfır durumu deniliyor buradan büyük bir patlama. Bugünkü modern kozmoloji şuranın ilk saniyesine kadar izah ettiğini düşünüyor. Türkçe'de yine ilk üç saniyede bir çalışma var. Şu anın ilk üç saniyesine kadar bile burayı efendim izah ettiğini düşünüyor. Ee, İnternette arkadaşlarınız dağıtmışlar. Çok sayıda materyal var. Buradan takip etmek, kendinizi daha iyi bir şekilde geliştirmeniz pekala mümkün. Bir şey söyleyeyim. Bu başlangıç anıyla alakalı ki onun üzerinden devam edeceğim şimdi. Yine kozmolojik deliller içerisinde bir başka delil türünü daha sizinle konuşalım. O da imkan delili. Ee, imkan dini Biz bir şey mümkündür dediğimizde Türkçe'den düşünürsek bir şey olabilir demek bir şey olabilir diyorsak e, o olmayabilir de demektir yani bir şey e, bunu yapar mısınız bu olabilir mi dedik olabilir dediniz ya yani o aynı zamanda olmama ihtimalini de kendi içerisinde barındırıyor demektir Özetle söylersem teknik anlamda konuştuğumuzda, sılahi anlamda konuştuğumuzda biz imkan dediğimiz şey varlığı ve yokluğu eşit olan bir şeye diyoruz. Yani hem var olması hem de yok olması eşit olan, aynı e, seviyede olan duruma imkan durumu diyoruz. Bu delilin temel karakteri aslında son derece basit ama çok da yani felsefi yükü itibariyle çok da derin. Onu ifade etmek isterim. Ee, öncelikli olarak yine şunda bir netliğe kavuşmak lazım. Biz mümkün müyüz? Mesela mümkün varlıklar mıyız? Bilmiyorum. Aranızda kendisinin vazgeçilmez olduğunu düşünen arkadaşlar var mı? Yani hani. Ama öyle görünüyor ki hepimiz mümkün varlıklarız. Yani doğduk, öleceğiz. Yani yoktuk, bir başka ifadeyle varız ve yine yok olacağız. Evrendeki yine değişim ve dönüşüme baktığımızda o bütün bu oluş o gösteriyor ki bize evrenin kendisi mümkün. Çünkü bu dersin başında en başında sordum evren niçin yok değil de var sorusunun anahtarı da burada. Çünkü evrenin varlığı ve yokluğu eşit. Varlık ve yokluk durumu eşit. Öyleyse... Onu yoklukta kalmaktansa varlığa çıkaran, bir başka ifadeyle, varlığını yokluğuna tercih eden bir varlığın olması lazım. Yani bu varlık ve yokluk dengesini bozan, varlık lehine bozan bir unsurun olması lazım. Şimdi genelde yine burada da aynı mantık silsilesi söz konusu. Siz bir mümkün durumu, yine yakın bir mümkünlüğü izade edebilirsiniz. Mesela benim... Varlığım mümkün ee, ama bu mümkünün e, yakın sebebi anne babam, onlarınkisi kendi anne babaları falan olsun. Bu silsileyi geriye kadar götürdüğünüzde bütün sistemi, bütünün kendisini yine kendisi mümkün olan bir varlıkla izah etmek e, fasit dairedir. Çünkü e, onun da yine varlığını yokluğuna tercih edecek bir varlığın olması lazım önceleyen. Peki bu nasıl olacak diye baktığınızda imkan kavramı bize zorunlu kavramını düşünmeye götürüyor. Çünkü imkanı kendi kendisiyle izah edemiyoruz varlığı ve yokluğu eşit olduğu için. O nedenle bir zorunlu, bir vacip olan imkanın tam karşılığında kendisi vacip olan bir başka ifadeyle varlığı zorunlu olan, varlığını düşünmediğimizde çelişkiye düştüğümüz, vacibül vücut bizatihi olan, bizatihi, doğası gereği varlığı zorunlu olan bir varlığı dikkate alma durumumuz söz konusu oluyor. Şimdi bu benim e, açımdan son derece derin bir metafizik, çok basit bir muhakemesi var gibi görünüyor ama evrendeki gelip geçiciliğinizi e, kavradığınızda, efendim evren içerisindeki e, varlık ve yokluk, durumunuzun eşitliğini kavradığınızda, evrendeki her şeyin olabilirliğini ve olmazlığını kavradığınızda öyle zannediyorum ki bu sizin bütün bu imkan silsilesinin kendisine bağlı olduğu vacip varlığı kavrayışınız ve anlayışınız üzerinde de çok derin bir etkisi olacaktır, öyle zannediyorum. Şimdi peki burada birkaç cümlede imkan delili ve hudus delili bağlantısına değinmek isterim. Hudüs delili daha ziyade kelamcıların kullandığı zaman kavramı üzerine kurulu olan bir delil. İmkan delili ise özellikle erken dönemde felsefeciler tarafından tercih edilen bir delil. Daha sonra bunu kelamcılar da kullanacaktır. Niye felsefeciler imkan delilini tercih etmişler diye sorarsanız, imkan delili zamansal bir delil değil. Yani buradaki özellikle şuna dikkatinizi çekmek isterim. E, çünkü felsefeciler belli bir anlamda alemin kıdemini de düşünüyorlar. Yani alemin sonsuz olabileceğini de düşünüyorlar. Niye böyle bir düşünceye sahipler? Bunun en temel nedeni Allah'ın ilim ile olan münasebet açısından alemi düşündüğümüzde, alemin de doğası itibariyle değil ama vacibül vücut bizatihi değil ama vacibül vücut bir gayrihi, kendisini yaratan, ciheti itibariyle zorunlu olabileceğini düşünmüşler. Uzun lafın kısası şu, imkan dirili söz konusu olduğunda evren sonsuz olmuş olsaydı bile, e, yani başlangıçsız olmuş olsaydı bile yine izah gerektiren, açıklama gerektiren bir hadiseydi. Yani sizin evrenin e, bir şekilde sonsuzluğuna inanıyor olmanız da zorunlu olarak sizi e, tanrısız yapmaz, tanrı arayışından... Efendim bir ilah arayışından bizi geri tutacak bir durum değildir. Zamanla süreç içerisinde imkan delili de özellikle kelamcıların elinde birbirlerine katılarak birlikte işlenen bir delil olmuş. Evet yani mümkünün varlığı zorunlu olmayandır. ...diyebiliriz. Var ile yokun üzerinde olan... yaratıcıyı var diyebilir miyiz? Derken... ...şöyle söylemek mümkün. Yani bu... ...tabii epeyce bir söz... ...kaldırır bir mesele. Vücut kelimesini, varlık kelimesini... ...klasik dönemde metafizikte kullanıldığında hakiki anlamda, kelimenin gerçek anlamında tek bir varlıktan söz edebiliriz. O da Tanrı'dır. Geri kalan varlıklarda biz her ne kadar varlık kelimesini kullanıyorsak da, bu varlık kelimesi mecazi anlamdadır. Yani bir başka ifadeyle varlığı kendiliğinden değil. Biz varlığımızı, varlık ve yokluğumuzun eşit olması demek, bizim varlığa geçmemiz demek, Kendisi var olan çünkü var kelimesini, mevcut kelimesini büyük harfle kullandığımızda Tanrı'yı kastediyoruz. O bize varlık veriyor. Varlık elbisesini giydiren o olmuş oluyor. Tabiatıyla bu şekilde bakıldığında bazen şöyle tespihatlar da vardır. La mevcude illallah diye Allah'tan başka gerçek varlık kalıcı olan, ezeli olan, ebedi olan yoktur şeklinde. Bu bizden ayrı olur mu olmaz mı meselesi? Bugünkü konumuz değil en azından Onur Bey. Konuşacağız inşallah. Yani onun sıfatlarını konuştuğumuzda ayrıca bunun üzerinde düşünüyor olacağız. Yani ders işleme tarzında mümkün mertebe bir konuyu bir konunun içerisinde işlememeye çalışıyorum. Bundan sonraki konular ilahi sıfatlar meselesi olacak. Orada sizinle Tanrı alem ilişkisini konuşuyor olacağız. O bizden ayrı olur mu olmaz mı meselesini yine konuşuyor olacağız. Şimdi burada şunu da söylemek isterim size. Delillerden söz etmek bizi belli bir konformizme de itmesin. Yani deliller buradaki delillerin hiçbiri hiçbir şekilde itiraz edilebilir. itiraz edilemez deliller değil bunların yapılan Müslüman düşünürler tarafından hani bırakalım ateistleri vesaireyi Müslüman düşünürler tarafından da sistem içerisinde bu tür delillere yapılan eleştiriler var. Onların bir kısmından söz edeceğim. Zaten e, bu dersin başında da ifade etmeye çalıştım önceki dersler söz konusu olduğunda bir ispat durumu değil yani bir matematiksel ispattan söz ediyor olsaydık zaten insanların kabul edip etmeme seçenekleri olmayacaktı. Zorunlu olarak kabul olacaktı. Oysa Tanrı söz konusu olduğunda en azından deliller seviyesinde bir zorunluluktan söz etmek mümkün değil. Çünkü zorunluluktan söz etmiş olsaydık iman etmenin bir önemi kalmayacaktı. Mutlaka kabul etmek zorunda olduğumuz bir hakikat olacaktı. Zorunluluk yok, imkan var. Bu imkan dairesi içerisinde yine ona dair deliller bulup bu şekilde ...onu kabul etmenin bir anlamı var. Ve tam da bu nedenle delil arıyoruz. Ve bu delillerin bir kısmına da itiraz edilebilir. Bunun delillere itiraz ediyor olmak... ...bu delillerin bir kısmının kendi içerisinde... ...bazı sorunlar taşıyor olması... ...kesinlikle bir ateizm anlamına da gelmez. Delilin gücü mutlaka sınanmalı. Yani o da sizin açınızdan sürpriz olmasın. Bu delillerin kendi içerisinde güçlü olanı var. Zayıf olanı var. Bir de e, kişiye göre de delil var. Sizin beklentileriniz, eğitim durumunuz, mesela büyük patlama sizin okuma kültürünüz açısından bakıldığında size daha iyi hitap eden bir delil mahiyeti taşıyabilir ama başka insanlar söz konusu olduğunda aynı etkiyi yapmayabilir. Yani bu delillerin de kendi içerisinde bir e, farklılığının olduğunu ifade etmek isterim. Mesela İbn-i e, burada kelamcıları eleştirecektir. Özellikle kozmolojik delilin bir versiyonunu kullanmaları açısından birincisi diyecektir ki, çok detaya girmeyeceğim ama birincisi bunun muğlak olduğunu söyleyecek. Yani özellikle bilfiil ve bir, bilkuve sonsuz ve bilfiil sonsuz ayrımı arasında yaptığımız konuşma dikkate alınırsa kolay kavranılı değil. Ve i̇kincisi tabiatıyla herkes tarafından anlaşılabilir değil diyecektir. Efendim işte ve Kurani olmadığını söyleyecek İmdürüşt ve yine yaptığı eleştirilerden berse de kelam disiplini içerisinde bu delilleri belli bir anlamda netliğe kavuşturmanın da zor olduğunu söyleyecek ama burada şunu unutmayın bir delilin eleştiri yani bizim bir de aradığımız şey delilin kalbine delilin efendim özüne zarar veriyor mu o güçte mi? yani eleştiriler olabilir. Kanaatimi söyleyeyim. Birazdan söyleyeceğim eleştirilerde İbnü'rüşt'ün verdiği eleştirilerde delilin özüne zarar verici bir durum arz etmez. Delille delinin kavramsallaştırılması, delilin ifade edilmesi ne kadar zayıf olursa olsun, isterseniz ateist olun, tanrıya inanmayın ama her halükarda evreni izah etmek durumundasınız. Evrenin yine kendisi, evrenin kendisiyle izah etmek belli bir anlamda çelişki arz ediyor. En azından benim zihnim açısından, sizin açınızdan hiç de çelişki arz etmiyor derseniz bir de sorun yok. Yani hani bu deliller bir icbar ifade etmez, zorlama ifade etmez. Niye çelişki arz ediyor? Çünkü mümkünü mümkünle izah ediyorsunuz. Sistemi yine kendi içerisinde bir şeyle ifade etmeye çalışıyorsunuz. Bu efendim e, sorun oluşturuyor. Yani dilin özüne e, birazdan söz edeceğim eleştiriler zarar vermiyor gibi görünüyor. Bazı eleştiriler var. Düşünce tarihi içerisinde geliştirilmiş olan eleştiriler var. Efendim, bunlardan birisi e, işte nasıl mümkünden zorunluya gittiğimiz meselesi. Yani hep Çünkü evren madem ki hep mümkün varlıklardan hareket ediyor, dolayısıyla bu mümkün varlıklar e, nihai olarak zorunluyu nasıl verebilir şeklinde bir soru var. Veyahut da diyelim ki biz bütün evrenin hepsini görmedik, dolayısıyla e, evrenin içerisinde zorunlu olan şeyler olmadığını nereden bilebiliriz şeklinde yapılan bazı eleştiriler var efendim. Şu şekilde bunların bir kısmına cevap vermek mümkün. Bazı kozmolojik deliller bütüne gitmeyi, burada illaki bütüne gittiğimiz, bütün kavradığımız da söz konusu değil. Özetle, şurada mümkün bir varlık var ve o varlık açıklanmaya muhtaçtır. Kozmolojik delilin, imkan delilinin en temel karakteri bu. Hudüs delili olduğunda da burada bir varlık var, bir oluş var. Bu oluşun mutlaka efendim izah edilmesi lazım gibi. Yine e, burada sebeplik ilkesinin yerinde kullanılmadığına dönük, yani nasıl bir sıçrama oluyor, mümkünden zorunluya dönük bir eleştiri var yine. E, burada da e, delilin aradığı varlık veren sebeptir. Bir mürecih bir muhassis. Yani çünkü bu özellikle imkan delili söz konusu olduğunda ona muhassis de deniliyor. Yani varlığını yokluğuna tahsis eden veyahut da tercih delili deniliyor varlığını yokluğuna tercih eden böyle bir şey arıyoruz yani e, bu bu sebep sürecin içinde de olabilir ama sürece varlık veren sebebin sürecin içinde düşünülmesi yani muhal özellikle yük hep bunu vurgulamaya çalıştık ve Dolayısıyla e, İslam düşünürleri alemin muhdisi olarak sebep sonuç zincirinin son büyük halkası değil Mahiyet itibariyle onlardan tamamen farklı olan irade sahibi bir zatı gördüklerini ve burada anlıyorlar. Şimdi burada birkaç şey daha söylemek isterim. Yani ders zamanı da ilerliyor ama bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her delil bize ilahi olanın ona da olana dair de bir şeyler söyler. Onları nasıl, onu nasıl anlayacağımıza dair. Kudüs delili. Ee, örneğinde mesela İslam düşüncesi içerisinde ilahi olan muhalefetül havadif olması lazım hudud delilinden hareket ederseniz yani e, hadis olanlara benzememesi lazım o ilahın siz, yani bu muhakemenin sonunda ulaştığımız ilahın hadis olmaması lazım onlara benzememesi lazım benzerse ne olur e, benzerse onlar gibi olur bu defa tekrar akıl yürütme süreci baştan başlanmış olur. Yani bu deliller ilahi olanın da nasıl bir varlık olduğunu aynı zamanda bize belli bir yönden söylüyorlar. Ee, mesela diyebiliriz ki Tanrı cisim değildir diyebiliriz. Cisim olması demek, hadis olması demek olurdu. Ee, Tanrı cisim değilse birleşik değildir. Yani onun bir bütün olması lazım. Birleşik olması demek çünkü parçalardan meydana geliyor olurdu. Parçalardan meydana gelendiğine hadis olanların bir özelliğidir. Mesela Tanrı mekanda değildir. Tanrı zamanda değildir gibi. Çünkü bütün bunların içerisinde olmuş olsaydı yine bütün bunlarda izah gerektiren hususlar olurdu. Keza imkan delili üzerinden de söylersek Tanrı mümkün bir varlık değildir. Zorunlu bir varlıktır. Yani... Burada işlediğimiz delillerin her birisi de belli bir anlamda ilahi olanın, Tanrı'nın bütün bir başka ifadeyle biz esere bakmak suretiyle müesserin de nasıl bir varlık olabileceğine dair bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Elbette bunlar Tanrı'yı bütünüyle kavradığımız, tükettiğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Kimsenin böyle bir iddiası yok ama bir yönden bir cihet itibariyle ...onu kavradığımızı söyleyebiliriz. Burada son bir husus bu kozmolojik delillerde de tüme varımlı kozmolojik delil var. Bunun temel karakteri de özellikle şunu söylemek isterim. Düşünce tarihi içerisinde modern bilimin gelişmesiyle birlikte bu delillerin ifade edilme biçimi, bu delillerin kavramsallaştırılma biçimi de farklılık arz etmiş... Ee, özellikle tüme varımlı kozmolojik delil dediğimiz şey e, az önceki arkadaşınızın söylediği tarzda dediktif neyse bu da indiktif yani tüme varımlı. Niye tüme varımlı kozmolojik delil? Karakter olarak aynı arkadaşlar diğerlerinden farkı yok ee, ama e, tabii birazcık farkı var şöyle bir farkı var yani ana olarak onlara benziyor. Çok kısa bir farkı var, o da şu. Modern bilimin işleyişine, ki bu delili geliştirendir Richard dön bu ismi çok anacağız derslerimizde. Richard Simborn, modern bilimin işleyişine yakın bir bilimsel bir delil geliştirmeye çalışmış. Niye tüme varımlı diyor? Çünkü modern bilimin en temel karakteri tüme varımlı olması. Yani bir dedektiflik vari bir şekilde, belli bir alan içerisindeki delillerin toplanması... ...o delillerden harekette de bir sonuca varılmaya çalışılması. Temel karakteri bu. Ee, Svon Byrne'de tüm e, kozmolojik delille böyle bir yolu takip ediyor. Yani şunlar şunlar var, şunlar şunlar var. Dolayısıyla bunlar e, bir tanrının var olduğunu söylüyor. Tümden gelimle tüme varımın en temel farkı, bunu mantık dersinden hatırlıyor olmanız lazım. E, tümden gelim arkadaşlar kesin sonuç verir. Öncüller sonuçsa, e, öncüller... Kesinse sonucun da kesin olması lazım. Tüme varımda örnekler ne kadar çoksa sonucun kesinliği de ölçüde çoktur. Ama mutlaka kesin olarak böyledir bir şeklinde bir dil kullanmıyoruz tüme varımda. Böyle olmalı, böyle olma ihtimali daha yüksektir şeklinde bir muhakeme tarzı söz konusu. Mesela diyelim ki burada bir takım faktörler var evren kompleks bir yapı mesela. Birbirinden ayrı pek çok parçaları var. Birbirinden farklı sınırlı efendim hacim, şekil, kütleleri var. Galaksiler var, yıldızlar var. Deniz kenarındaki çakıl taşlarından vesaire. Bunların çeşitliliği var. Madde hareketsiz. Harekete geçirmeye gücü yok. Efendim herhangi bir bölgede sınırlı miktarda madde var, sınırlı miktarda enerji var vesaire. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde kozmolojik açıdan efendim, simbol diyor ki tüme varımsal olarak bütün bunları bir tanrı daha iyi bir şekilde açıklıyor diyor. Bunu ileride daha biraz daha açacağım özellikle teleolojik delili. İşlerken bir kere daha vurgulayacağım bu tarafını. Daha iyi bir şekilde açıklıyor şu demek. Çünkü farklı açıklama tarzları var. Mesela evrimden tutun da bir tesadüfe, evrenin kendi kendisini izah etmesine varıncaya kadar. E, bütün bunlarla kıyaslandığında bir tanrı kavramı bütün bu süreçleri daha iyi bir şekilde açıklıyor şeklinde bir açıklama tarzı var. E, Tüme varımlı kozmolojik delilin. Evet e, sevgili arkadaşlar bu dersin kalan vaktinde e, birazcık giriş yapacağım. E, diğer derste zaten teleolojik delili e, konuşuyor olacağız. E, kısa bir ara verdiğimizi düşünebiliriz. E, yeni bir başlangıç yapmış olalım. Bu başlangıçta e, hem gelecek hafta işleyeceğimiz bir ders konusu teleolojik delil. E, Az önce söylemeye çalıştım dersin başında, kozmolojik delilde nasıl hareket kavramı, sebep kavramı efendim daha bariz bir rol oynuyorsa, teleolojik delilde de neden, şey, özür dilerim, erek kavramı, bir başka ifadeyle gaye kavramı ve da nizam kavramı daha fazla önemine sahip. Çünkü teleolojideki tele, gaye demek, yani amaç demek, daha modern Öztürkçe'de erek diyorlar. Ee, eski dilde kullanılan en fazla çok bildiğiniz çok kolay olan bir delil doğası itibariyle nizam ve gaye delili. Yani bu deliller içerisinde çok daha kolay kavranabilen çok daha rahat bir şekilde farkına vardığınız ve da ne bileyim bir kısmınız vaizeysenizdir belki e, sohbetlerinizde vesaire kullandığınız bir delil türü çok rahat kavranılabilir. Yani teleolojinin şeyi sizi korkutmasın. Burada yine tere koydum çünkü bunda da dört tane farklı teleolojik delil türü işleyeceğiz. Yine diğer derslerimizde olduğu üzere burada da başladığımız yer İslam düşüncesi içerisinden bir isimle başlayacağım. İlk defa bu delili önemseyen, felsefi anlamda kavramsallaştıran bir düşünür üzerinden başlayacağım. Ve gelecek hafta itibariyle de daha modern batılı versiyonlarıyla efendim devam edeceğim. E, bu delili İslam düşüncesi açısından baktığımızda Gazali arkadaşlar hani önemini. Gazali'den de önce özellikle motiziliği gelenekte cahiz, çok iyi fark etmiş. Daha sonra Gazali bir eser yazmış. Ama felsefi olarak kavramsallaştıran ve sisteminin içine sokan bunu İmdürüşt olmuş. Batı'da da hem geçmişi var ama modern dönemde özellikle bugünkü anlamda en fazla üzerinde konuşulan, en fazla yazılıp çizilen bir, ...delil olma özelliği taşıyor. Çünkü bilimle paralel giden, sürekli bilimle birlikte hareket eden bir tabiatı söz konusu. Yine bilimin içindeki gelişmeler bu delilin yeni türlerinin ortaya çıkmasına sebepiyet vermiş. Özellikle gelecek derste söz edeceğim. Darwin'in evrim teorisi yeni bir e, türünün ortaya çıkmasına imkan tanımış. Burada size e, İbn-i Rüşt'ün ve ihtira delili olarak anlatacağım i̇bn geliştirdiği. Hatırlayacaksanız bir önceki delilin son kısmında ifade etmiştik ki i̇bn özellikle Hudus deliline ve imkan deliline bazı eleştirileri vardı. O eleştiriler üzerine o haklı olarak soracağız diyeceğiz ki i̇bn peki biz hangi delili takip edelim, hangi delil üzerinden devam edelim diye sorduğumuzda İbn-i söyleyeceği şey Kur'ani bir delil olduğunu, Kur'an kaynaklı bir delil olduğunu söylediğim inayet ve ihtira delilinden bize söz edecek. İnayet ve ihtira, nizam ve gayenin farklı türde söylenişi gibi düşünebiliriz pekala. Bir iki tane kavramı açayım. Çok kolay, çok yani ilahitçi arkadaşlar açısından son derece kolay kavranır bir delil. İnayet, Türkçedeki itina kavramını biliyorsunuz. İtina kavramı buradan geliyor. Çok sık kullandığımız yani kavramı da buradan geliyor. Yani'miz de buradan geliyor. Çünkü yani demek e, kastetmek demek. İşte Kastediyor, itina, özen gösteriyor demektir. Ee, inayette inayetin ifade etmeye çalıştığı şey, e, evrene baktığımızda, aleme baktığımızda bir inayet durumunu görüyoruz diyor İbn-i Yani e, nefes alacağız, nefesimiz tam istediğimiz gibi. Güneş tam olması gerektiği yerde ee, yani fiziki rahatımız ve huzurumuz tam bizim gibi insanların yaşan e, insanlarda olması gerektiği gibi bir başka ifadeyle bize itina gösterilmiş. Söz gelimi e, misafirlik düşünelim işte size misafir olduğumu düşünelim e, gereken özeni gösteriyorsunuz İşte nasıl rahat eder nasıl istirahat eder efendim karnı aç mıdır falan, bütün bunların karşısında ben evden ayrılırken eğer normal bir insansam e, muhtemelen içimde bir teşekkür hissi doğacaktır, bir şükran, bir memnuniyet hissi doğacaktır. İnaet kavramının bizde oluşturduğu his bu. Yani evrene baktığımızda, aleme baktığımızda e, özenildiğimizi görüyoruz, özenilmiş varlıklarız bizim yaşama koşullarımız açısından bakıldığında bütün bunların bizde oluşturacağı şey bunları verene karşı bunların sahibine karşı bir şükran. Yani duanın, Allah'ı tanımanın en temel noktası da burası zaten. Yani bütün bunu hissettiğinizde neyin farkına varmış oluyorsunuz? Bu inayetin. İhtirada yaratma kavramı ihtaraa yaratma yani ilahi olan sadece inayetle kalmamış, bütün bunları da yaratmış bir bir ihtiranın olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? E, tabiatta doğada her gün bir yaratılış. Mesela ilk bahara geliyoruz, e, bunu görüyoruz. Yani hem yeni doğan çocuklardan, yeni doğan canlılardan tutun da e, tabiatın kendi iç canlanışına varıncaya kadar evrende bir ihtiraya Hara'a kelimesinden geliyor. Bir ihtiraya, bir yaratılışa şahitlik ediyoruz. Ve tabiatıyla bir ihtira varsa, bir yaratılış varsa, bir muhteri' yani bunu yapan, bu ihtirayı meydana getiren bir varlığın olması da pekala görünüyor. Bu etki iki terimde özenle seçilmiş. Kur'an'i olduğunu, Kur'an dilili olduğunu söylüyor. i̇bn Rüşt çok sayıda ayet-i kerime üzerinden, ee, bunun bu delilin Kur'an tarafından sahiplenilen, Kur'an tarafından anlatılan bir delil olduğunu söyleyecek. Bazı ayet-i kerimelerde sadece inayete, bazılarında ihtiraya, bazılarında her ikisine birden işaret edilecek. Ee, bunun üzerinde ne kadar dursak, ne kadar anlatsak yeridir dilimiz ne kadar bunu iyi anlatabilirse o kadar e, bunu söylemek mümkün. Yani çok basit ifadelerle burada yer alan işte geceyle gündüzün, güneşin, ayın bütün bunların kendi içerisindeki uyumu, ahengi ve adeta biz insanlar yaşayalım bu dünya söz konusu olduğunda bir insanlar burada efendim yaşasınlar diye meydana getirilmiş. Çok ilginç bir denge söz konusu. Zaten gelecek hafta yine bu dengeye uzun uzun üzerinde durmaya çalışacağımız bir denge olacak bütün evrenin içerisinde. Güzel olan husus, bir 13. yüzyıl düşünürü olan İbn-i bunları duymak, onun dilinden bunları söylemek e, oldukça erken bir tarih. E, bu da ayrıca üzerinde durulması gereken hususlardan birisi. Mesela ''Elem neca'lil Ardami' mihâden'' değil mi? İşte biz yeri bir beşik yapmadık mı? Dağları direk yapmadık mı gibi bize hem inayeti Mülk suresi mesela adı üzerinde başlı başına üzerine durulması gereken bir sure her yönüyle etüt edilmesi gereken bir sure gibi görünüyor. İşte dağların olması, tatlı suların olması, yerin döşek olması, gökten suyun inmesi, içeceğin olması, ağacın, gecenin, gündüzün mesela Yasin suresi gibi Kur'an-ı Kerim'in çoğunluğunu oluşturan e, ayeti kerimelerde bir hatırlatma bize verilen bir inayetin e, hatırlanması. Bir bir taraftan ihtira dediğinizde, e, ölü toprağın hayat olması, Yasin'de geçen diriltilmesi, tanelerin çıkarılması, yenmesi vesaire. Hurmalardan üzümlerden yani ayetin ifade ettiği sürekli efendim, e, bir canlanışın, ihtiranın e, alemde olması efendim. E, hep bunu işaret ediyor. Şimdi mesela burada hep yine vurguladığım şeylerden birisi ee, işte Allah'ı bırakıp da kendilerini yalvardığınız kimseler bir sinek bile yaratamazlar. Bu iş için hepsi bir araya gelse bile şeklinde, Yani yine e, yaratmaya, ihtiraya e, burada işaretlerin efendim olduğunu görüyoruz. E, Buraya çok kolay bir dili var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. E, bunlara bir bakmakta yarar var. Özellikle Efendim, e, Mülk suresi bunun çok özel ayet kelimelerinden birisidir. Mesela buradaki e, in araytum in asbahma okum yani sizin suyunuz çekilse gauran femen yetikum bi mae sizin suyunuzu kim e, getirecek? Çok net bir şekilde bir hatırlatma bize yani evrendeki e, her şeyin kalıcı olmadığını sürekli olmadığını gelip geçiciliğini Hatırlatan bir ayet-i suyu çekilse kim getirecek diyor. Çok açık bir hatırlatma ki gelecek derste öyle zannediyorum. ve, ve altta e, burada e, buna benzer bu ayet-i kerimenin bakabilirsiniz. Biraz söz edecektim ama vakit bu kadar yeterli zannedersem. Sizin açınızdan hem ilahiyatçı olmanız e, açısından e, anlaşılabilir gibi görünüyor. Evet ya Onur Bey bizde her sorunun cevabı yok tefsirdeki hocalarınıza sorabilirsiniz biz çok epeyce bir söz sarf eder bence iki hocalarınıza sorabilirsiniz buradaki biz ifadesini ifade ediyor çeşitli şekillerde yorumlanabilir İlahiyat son sınıfa gelmiş dikap son sınıfa gelmiş arkadaşlarsınız çok rahatlıkla bunları tefsirlerden efendim takip edebilirsiniz. Felsefeciyseniz de bilmiyorum, tefsirde de geçmiştir, ee, ona sorabilirsiniz. Bilmiyorum konuk olarak nasıl e, buradasınız. Ee, zararı yok e, benim açımdan. Peki, e, biz çeşitli şekillerde bir anlatım tekniği, yani ben demiyor da biz diyor mesela rahatlıkla e, ben de diyebilirdi. Bir anlatım tekniği Kur'an dili açısından pekala yasalara da, tabiat yasalarına da burada pekala işaret etmiş olabilir, öyle zannediyorum. Peki arkadaşlar, efendim, şöyle hızlıca bakıyorum sorularınıza vesaire. İnşallah haftaya bir başka derste devam ederiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek <Gülüyor> üzere arkadaşlar.